Tecavüz ve işkence söz konusu olursa intihar etmek caiz olabilir mi? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor tabii. Bukhari'nin hadisi var. Kesin bir şekilde intiharı yasaklıyor. Yani men teradda min cebelin fakat katela nefsehu fe ve fin nari yeteradda haliden bir adam böyle dağdan kendisini atar öldürürse birisi bunu yaparsa adam ya da insan kadın erkek o ebedi cehennemde böyle kendini atar bu şekilde devam eder onun hayatı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem intiharı her durumda yasaklıyor. Yani bir kadın tecavüze uğrasın, Allah muhafaza buyursun ya da böyle uğrama riski var, böyle bir durum var. O halde bile intihar edemez. Neden? Ahiret var. Allah Azze ve Celle o mücrimlere, o kafirlere, o zalimlere bunun hesabını soracak. Ya da Müslümanlar bunun hesabını dünyada soracaklar. Elleriyle soracaklar. Katiluhum, يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بَاَيْد۪يكُمْ buyuruyor cenab <-ı> Katiluhum, <gülüyor> Onlarla cihad edin, Allah Teala elinizle onlara azap etsin. Yani Müslümanların eliyle Doğu Türkistan'daki kadınların hesabı sorulacak, Araka'nın sorulacak, Ermenistan'a 90'lı yıllarda Karabağ'da yapmış olduğu o katliamların tecavüzlerinin hesabı Müslümanların eliyle sorulacak. Allah Teala'nın kanunu budur. O halde böyle kadınlar varsa bunun vebali Müslümanlara aittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadınlara sahip çıkılmadıysa böyle tecavüzlere maruz kaldılarsa onlar intihar etmeyecekler. Elbette bunun hesabı dünyada ve ahirette ama mutlaka ahirette bunun hesabı sorulacak. Yani ayet-i kerimede de وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Canınıza kıymayın. Peki bir kadın öyle bir hale Allah muhafaza buyursun Müslüman bir kadın maruz kaldıysa cinnet haline geldi aklına mukayyet olamadı ya da far geliyor. Biliyorlar ki bunlar saldıracaklar. Bunlar tecavüz edecekler. O zaman bir cinnet hali kendine mukayyet olamıyor. Atıyor kendisini bir uçurumdan. Ölüyorsa Allah'ın inayetiyle bunlar bu hadis-i şerifin hükmünün dışındadırlar. İnşallah şehit olurlar. Yani Ermeniler Anadolu'da katliam yaparken Erzurum'da, Bayburt'ta çok böyle kadınlar intihar ettiler, Çoruh Nehri'ne attılar. Bunların anıtları var, Bayburt'ta anıtları var. Yani onlar üzerimize tutmasın diye bunu yaptılar. Çocuklarının gözü önünde yaptılar. Rahmetli ninemin annesi genç bir kadın. Ruslar işgale başlayınca Rize o tarafı Anceliydi, Rize oradan. Kendini böyle bir uçurumdan attı, genç bir kadın. Onlar üzerime tutmasın diye. Yani bunu bir İslam kadını, bir Müslüman kadın cinnet halinde yapar. İman ve iffet duygusu onda öyle bir noktaya geliyor ki canını atıyor. İffet ve imanın koruyabilme adına. Dolayısıyla burada bir cinnet hali olduğundan o intihar değil inşallah şehadetler.